This then is stereophonic sound, sound sculptured in space. Hazırlayıp sunanlar Burçak Konukman ve Hatice Utkan. Merhabalar. Kainatın titreşimlerinden birinde Zamansız Köşesi'nde canlı yayındayız. Yeni yayın döneminin ilk haftası oluyor bizim için. E, Zamansız Köşesi üçüncü yayın dönemine girmiş oluyor böylelikle. Bu sene Açık Radyo Zamansız Köşesi'nde Hatice Utkan e, ve ben Burçak Konukman e, Zamansız Köşesi'ni sunmaya devam edeceğiz. Merhaba Hatice, hoş geldin sen de. Merhaba Burçak. Sen sanırım birazcık... Programın formatından mı bahsedeceksin? Biraz bahsedelim diye düşünüyorum. Evet, Şöyle de. bu sene Geçen senek gibi 15 günde Bir yayında olacağız. Perşembe günleri saat 19'da Yayınlanıyor olacak program. Genel olarak Güncel sanat etkinliklerini takip etmeye Devam edeceğiz diyebiliriz. Konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte içeriğimiz Değişkenlik gösterecek. Zaman zaman Özellikle belli temalar üzerine e, konuşmaya devam edeceğiz. E, sen neler eklemek istersin? Bir de aslında bizim bir Facebook sayfamız var. Evet, aslında o Facebook grubumuz ama sayfamızı da oluşturabiliriz. Evet, e, biz burada e, bizi dinleyen insanlarla paylaşımlarda bulunuyoruz... ...ve sizler de bizimle paylaşımlarda bulunursanız çok seviniriz. E, belki in, yani başka dinleyen kişilerin de duymak istedikleri farklı şeyler vardır... ...konuşmamız gereken belki farklı şeyler vardır ve hani onunla ilgili bir geri dönüşüm alırsak seviniriz. Bununla ilgili belki benim sana söyleyemediğim bana doğrudan olan geri dönüşümler var. Bunlardan biri şöyle bir şeydi mesela geçen bir mesaj aldım bir sergi açılışını sordular bana. Dedim sergi ben yapmıyorum yok bir sergiden bahsediyorsunuz o ne zamandı diye... Ee, konuşma... Zamanları kaçırılıyor olabilir tabii Evet ama hani şey ilginç Şöyle yorumlar alıyorum Zamansızın iyi bir ses tuttuğunu En azından iyi bir yer tuttuğunu Ve bazı şeyleri ana akım dışında Konuşulan bir platform olarak devam ettiğini Duyuyorum kendi adımı Ama dediğin gibi bir facebook sayfasından belki e, Takip etmek karşılıklı takip etmek daha iyi olabilir Bu aynı ha... zamanda bir açık çağrı tabii ki de Evet Ee, bu bizim için önemli Bugün bir konuğumuz olacak Bugün aslında bu e, bahsettiğimiz temalı konuşmalardan e, biri olacak e, Norgün yayınlarından çıkan Konuk Sanatçı Programları ve Kültürel İletişim e, Kitabı'nın editörü e, Ilgın Ver Yeri Alaca konuğumuz olacak Telefonla bize bağlanacak e, Bu kitapta genel olarak konuk sanatçı programlarından bahsediliyor e, Ve özellikle e, kitabın yayına geçmesinden önce Koç Üniversitesi'nde gerçekleşmiş olan Uluslararası Konuk Sanatçı Çalıştay programı yapıldı 24 hı hı. Şubat, 25 Şubat tarihleri arasında Birçok konuşmacı, bu alanın birçok aktörü Bu alandaki çalışmalarını paylaştı Ve ardından bu kitap yayına geçti Bu kitapta benim de bir şeyim var Bir, bir söyleşim var Sanatçı olarak katıldığım bir konuk sanatçı programından bahsettim Benim dışında Ahmet Öğüt gibi yine sanatçılardan özellikle konuk sanatçı programları deneyimli sanatçıların söyleşileri var. Şu anda sanırım Ilgın online oldu. Hattımızda Alo. Ilgın. Merhabalar. Ha, merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Hatice Utkan da burada zamansız köşesinde. Merhabalar. Hadi. Merhaba Yılgın. Biz kısaca bir giriş yaptık. Ee, kitabın Norgun keyinlerinden çıktığından bahsettik. Ee, Koç Üniversitesi'nin gerçekleşmiş olan çalıştaydan bahsettik. Ee, bu kitap nasıl meydana çıktı? Ee, sen bize neler demek istersin? Ya da nasıl bir giriş yapmak istersin? Söz sende. Ee, esasında e, bu kitap yaklaşık 6-7 senelik bir çalışmanın ürünü. Daha sonra e, 2-3 senedir içinde bulunduğum bir Avrupa Birliği projesi, kültür e, fonundan çıkmış bir projenin de neticesi ya da Türkiye Ayağı diyebiliriz. Bu proje, e, bu e, çerçeve projelerinin bir uzantısı e, ve Avrupa'dan 16 ülke ve 18 kültür kurumunun ortak çalışmasının sonucu çıktı ve İngilizceye kendine ait bir kitabı e, oldu. Ben hatta orada Avrupa Birliği ve kültürel iletişim üzerine bir metin kalemi almıştım ama e, çoğu kez e, herkes tabii ki İngilizce bilmiyor ve e, aynı zamanda o kitap Türkiye'de e, yayılmamıştı ve Türkçe ve Türkiye'deki olayı anlatmak için başka bir yayına ihtiyaç duyulduğunu düşündük. ve bu bunun üzerine çalıştık. Hem Türkiye'deki olayı özetliyor hem de bir şekilde bütün Türkiye'deki öğrenci ve sanatçılara ulaşıyor diyebiliriz. Aslında şöyle bir şey de söylemekte fayda var. Konuk sanatçı programı diyoruz biz. Bu bir A aslında. Dünyada uzun süredir de uygulanan bir bir bir program. Türkiye'de aslında çeşitli kurumlar bu etkinliği sürdürüyor ama konuk sanatçı programını şöyle bir şey desem doğru mudur sanatçıların başka bir ülkeye gidip yaşadıkları ülkenin dışında başka bir ülkeye gidip o ülkede sanat üretimlerini destekleyen olanakların oluşturulması ve bir şekilde kurumsal olarak bu iş bu, bu işin yapılması diyebilir miyiz? Kesinlikle yani kesinlikle doğru bir tanım ama aynı zamanda yani sanatçılar Da, da öteye de gidiyor bazen bu programlar. Mesela sanatla ilgili araştırmacılar e, ya da sosyal bilimlerde hatta mühendislikte bile çalışan yaratıcılıkla ilgili kişiler, medyadakiler, e, küratörler, eğitimciler. Yani artık bu sanatçı programları adı altında aslında birçok kişiye kapı açılmış durumda. Yani o yüzden sadece sanatçıların da değil birçok kişinin farkında olması hoş olacak bir şans ya da e, imkan diyelim. Peki bu insanlar gittiklerinde neler yaparlar veya bu insanlar niye gitmek isterler başka bir ülkeye? Esasında tabii çok stratejik nasıl bir master programına başvururken niye başvurduğumuzu çok iyi bilmemiz gerekiyorsa burada da yani araştırma için de gidebiliriz, ortak çalışma için de gidebiliriz, inceleme için gidebiliriz ya da mesela çok iyi baskı atölyeleri vardır ya da heykel atölyeleri vardır onlardan istifade etmek için gidebiliriz, eğitim almak için gidebiliriz yoğunlaştırılmış programlara. O yüzden öncelikle ne için gittiğimize iyi karar vermemiz ve nereye gitmek istediğimizi yani özellikle mesela Fransa'da. ...dansada belli bir e, şey mi çalışacağız... ...yoksa Japonya'daki kağıt atölyelerine mi gideceğiz... ...ya da İsviçre'de e, müzik üzerine mi yoğunlaşacağız... E, ...bunu çok iyi tespit etmemiz e, gerekir. Peki bu noktada belki de şey diyebiliriz... E, ...Türkiye'de e, devam eden sanatçı değişim programları... ...yani Türkiye'ye e, gelen insanların başvurabilecekleri... ...sanatçı değişim programlarından e, e, şu anda hemen aklıma gelen... Borusan Art Center var, en azından Türkiye'de devam eden... Evet. Bunun dışında Mama Art Residence var. Yeni, yeni açılan Tarabya Akademi var. Yeni açılan var. Tarabya Akademi var. Kitapta yok çünkü bildiğim kadarıyla çok yeni açıldığı için. Tabii tabii çok yeni. Bunun dışında evet. devam eden Halka Art Project'in bir Residence evet. programı var. Babayan Kültür Ağız var o Kapadokya'da hı hı. bir süredir devam ediyor. Kervansaray var tabii ki. Peki ılıgünü aslında şunu sormak lazım. Ee, bu sen yurt dışında da bunu yaptığını söyledin. Ee, Türkiye'de yeterli mi? Yani daha fazla olması gerekiyor tabii ki de ama yani aslında neleri eksik? Ya da Türkiye'de ulaşılabilirliği ne bunların hiç? Ya da, evet, ulaşıyor? evet. Yani e, tabii bir arz talep meselesi var ama arz var aslında yani. E, Şöyle söylemem lazım. Türkiye'de yaklaşık şu anda 30 tane konseratçı programı var. Hı hı. Ancak bunların çoğu sanatçılar tarafından yürütülen ve yurtdışında 1900'lerin başında gördüğümüz sanatçıların daha izole bir şekilde çalıştığı ya da sadece sanat daha başka sanatçılar tarafından tüketilen ortamlar gibi beliriyor. Halbuki 1960'larda dünyada yeni bir akım başlıyor ve sanatçılar daha toplumun içinde projelere dahil olmaya başlar. Örneğin hastanede sanatçılar Varlığı ve mesela doktorların sanatçı programları başlatması hı hı. E, ya da bazı kalkınma projeleri için e, okullarda, ilkokullarda sanatçıların e, davet edilmesi gibi. Yani bizde mesela bence böyle şeyler e, çok e, az, hatta çok yok az. denecek kadar hı hı. az. Yani bizde hala sanatçıların bir profesyonelleşmesi, mesela sanatçıların İKSV desteğiyle Fransa'ya gitmesini incelersek bu sanatçılar için en faydalı bir şey. Ama e, peki bizim belediyelerimizin programlarını zengin ...renginleştirmek için bir sanatçı programımız var mı böyle dersek... ...örneğin mesela Japonya'da bunlar çok gelişmiş durumda... Hı hı, yani ...sanatçıların e, Japon çocuklarla mesela program yapması isteniyor... E, ...bu tarz e, halkın da daha faydalanacağı programların ben çok az olduğunu düşünüyorum... ...ve tabii bu çok üzücü esasında. Aslında burada senin çok güzel yazdığın bir şey var... ...konuk sanatçı programları ihtiyaca göre şekillenebilen çok yönlü bir kristale benzetilebilir... Bu kristalin her yüzü toplumun farklı bir kesimini ışık tutar sanatçıya, ziyaretçiye ve halka. Aslında söylediğin şey bu. Böyle olursa her şey birbirini bir şekilde tamamlamış olacaktır diyebilir miyiz? E, tabii ki. Yani sonuçta aslında bu bir makinenin parçaları gibi ve hepsi birbirine bir şekilde bir dişli birbirine fayda sağlıyor. Hı hı. E, ve aynı zamanda şu an mesela e, Türkiye'de de olan çok hoş e, programlar var ama onlar da belki yurt dışındaki sanatçılara kapalı. Hı hı. Örneğin mesela ben geleneksel sanatlarla çok e, yani daha doğrusu sanatın her e, yönüyle ilgileniyorum ama geleneksel sanatlarımız çok ilginç ama mesela teslim kursları diyelim ki e, Yani halkımız için veriliyor ama mesela yurt dışından birisi tespit öğrenmek istese çok çok zor yani öğrenmesi. Çünkü böyle bir gerçekten yurt dışına açık bir tesip programımız yok. Hı hı hı. Aslında bu konuştuklarınızdan şunu da hemen düşünmeye başladım. O zaman buradaki aktörlere baktığımızda sanatçılar bir yerde yalnız kalıyorsa bu işi organize etmekte veya büyük kurumlar ya da İKSV gibi yine de özel kurumlar bu işleri destekliyorsa acaba noktada... bir devlet bir kamu desteği olması gerekmiyor mu yani belediyeler burada dediğin gibi çok önemli Tabii. yani bunun bir kamusal bir ihtiyaç olduğunu söyleyebilir miyiz bu noktada? Tabii ki. Yani zaten artık e, sanatı ve kültürü hani toplumun dışında bir şey olarak kesinlikle gö göremeyiz. Zaten de değil. E, dolayısıyla bu birimlerin e, ve bu hangi kurum olursa olsun, işte dediğim gibi bir hastane olabilir, bir e, belediye olabilir, halk eğitim merkezi olabilir. E, bunların esasında e, bu esnek programları belki bu kitaptan biraz inceleyip kendilerine entegre etmeleri e, çok çok güzel olur. Tabii halkı da davet ederek. Yani Şu an düşünebileceğimiz her kurum yurt dışında bir sanatçı programı esasında başlatmış durumda diyebiliriz ki hı hı. laboratuvarlar bile. Mesela bizde e, laboratuvarlar e, biraz kapılarını sanatçılara zor açar. Çünkü o kıymetli makineler ve cihazlar çok zor şartlarda elde edilmiştir. Ama yurt dışında e, kimi çok... ...inanılmaz o teknoloji laboratuvarlarının bile sanatçılara e, imkanlarını sunduklarını ve o yaratıcı düşünceden bakalım neler çıkacak diye kapılarını açtıklarını görüyoruz ve gerçekten de e, bazen inanılmaz buluşlar e, çıkabiliyor. Dolayısıyla yani laboratuvarlar dahi sanatçılara artık e, açık olmalı diye düşünüyoruz. Aslında günümüz sanatçısı da işte sanat üretiminde e, sadece atölyesinde ya da atölye olarak tanımlanabilecek stüdyo gibi bir alanda işini üreten bir kişi değil. Hayatın diğer alanlarında doğrudan çok fazla etkileşimde olan ve aslında sanat üretimini e, hani e, birlikte üretme mantığında da işleyebilen bir yapıda e, gerçekleşiyor gibi geliyor bana. E, bu ağlar peki nelerdir? E, yine bir kitapta da bunlar var ama e, Res Artist gibi e, sanatçıların e, e, hani başvurabilecekleri ya da insanların ilgili ilgilenenlerin bakabileceği programlar nelerdir söyleyebileceğin genel ağlar? çok çok iyi bir soru. Ben bu soruya e, cevap vermeden çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bu benim içimde bir şey e, her zaman. E, yani bu yine özellikle Avrupa'da incelemelerimiz sonucunda okullarda öğretilen bir şey. Hatta liselerde öğretilen bir şey. Dolayısıyla yani mesela İsveç'teki lisede sanata ilgi duyan, tasarıma ilgi duyan bir çocuk daha o aşamada nereye başvuracağını biliyor ve öğretmeni o konuda eğitim verebiliyor kendisine. Bizde de bunun mutlaka lisans düzeyinde oturması gerektiğine inanıyorum. Hı hı. E, Çünkü bu hemencik anlaşılan bir durum değil. Ee, ve çok fazla ağ var. Mesela trans artist, artist hemen internete girip e, taraya, tarama yapabileceğiniz ağlar arasında. Hı hı. Bunun yanı sıra e, mesela Avrupalı medya sanatçıları için konaklama değişim programı, MARE diye yazılıyor. Hollanda Platform Air Netherlands. Ya da mesela e, İskandinavya Nordic Cultural Point. E, Japonya konaklama ağı. On the Move yine Avrupa'da bir tane. E, İsviçre'de bazı ağlar var Balkan kul yani o kadar çok ağ var ki esasında bunlar sadece networkler ee, bunlarda tarama yapmak da bir başka e alışılması gereken bir şey ve başvuru süreci de yine benzer. Çünkü başvuru süreçleri yaklaşık 6 ay önce başlanılması gereken şeyler. Bir gitmiş biriyle konuşulması önemli. Mesela trans artistin web sayfası o yüzden hoş. Çünkü mesela gitmiş kişiler deneyimlerini paylaşıyor. İşte ben şu programa gittim şöyleydi, şöyleydi gibi. Dolayısıyla bir deneyim aktarımı da söz konusu. Yanlış bir yere gitmemek ya da hayal kırıklığına uğramamak için. Ama mutlaka bizde bu artık eğitimin bir parçası olmalı ve öğrenciler e, mutlaka lisans düzeyinde bunlara başlamalılar diye düşünüyorum. Ve bunun yanı sıra şunu da eklemek istiyorum. Bu çok böyle usta sanatçıların gideceği tabii ki yerler olarak algılanabilir ama öyle programlar var ki çok genç yani 17 yaşın üzerindeki genç sanatçılara da hizmet veren kurumlar var. Mesela genç sanatçılar için Arpa Fidanlığı, Pepiniyer böyle bir program. Hoş biz buna tam başvuramıyoruz çünkü biz o gruba üye değiliz ama yani çok genç sanatçıların başvurabileceği programlar da var. Her deneyim için bir program söz konusu ve her... ...nasıl diyeyim, ee, alan için... ...mesela yazarlar için farklı programlar var... ...müzisyenler için farklı programlar... Evet, dolayısıyla mı... farklı alanlarından... ...çeşitli programlar mevcut... <gülüyor> ...evet... Yani bu e, tabii rezertis ve transartis'te başlayarak bu ağların taranması gerekiyor ve tabii bir de şöyle bir şey var. E, bütün e, konaklama programları tüm masraflarınızı karşılamıyor ama çoğu yani sizin bütün masraflarınızı karşılamaya uğraşıyor çünkü biliyoruz ki sanatçılar çok zengin kişiler değil. E, ve ayrıca bir de şunu söylemek istiyorum. E, ICF mesela Step Beyond ve Uluslararası Visitgrad fonu ek destek veren kurumlardan. Aynı zamanda bizim Türk Kültür Vakfı'mız e, da. Turkish Cultural Foundation yine sanatçılara maddi olarak destek verme ihtimali olan kurumlardan yani mesela diyelim ki uçak biletinizi alamıyorsunuz bu fonlardan biraz olsun destek alarak tamamlayabilirsiniz bütçenizi. Bir de şunu da söylemek gerekiyor. Eğitimden bahsettin. Ee, onu, onun yanında belki de tabii ki bir yabancı dil bilmeden bu programlardan sanatçıların veya Türkiye'den sanatla ilgilenen ya da bu işin profesyonel yararlanması mümkün değil. Belki de bir noktada bir eksiklik bu bizim tarafımızda bu olabilir. Çünkü ben birçok genç arkadaşıma da bu konuları açtığımda ama ben bilmiyorum ki İngilizcem o kadar iyi değil ki gibi şeyler de alabiliyorum. Sanırım bu da biraz... Ee, ne derler bizim için bir engel, ya engel demeyim de kusurlu olduğumuz bir nokta olabilir değil <gülüyor> ne yazık ki. Ya yani kesinlikle tabii, ya yani İngilizce bir çekince oluyor. Ben de mesela bazı yaptığım çalıştaylarda öğrencilerden böyle bir şey. Duydum. Fakat ben de hep şöyle söylüyorum. Yani bu kişiler öğrenci olabiliyor, hoca olabiliyorlar. Yani görsel sanatlar olsun, müzik olsun esasında kendi kendine bir dil yani. Siz bir şey yaptığınızda onu karşıdaki sizin çok açıklamanıza gerek kalmadan da şey yapabiliyor, anlayabiliyor. O yüzden... Ee, Bence bir şekilde hani denize atlamak gibi başvurmak çok önemli. Hani bir başvuracak kadar İngilizce varsa tabii yani sıfır İngilizceyle değil ama ve ardından yani gittikçe de gelişiyor. Yani düşünün ki yurt dışındaki kişiler gerçekten bizden çok daha fazla hareket halindeler ve bizim de biraz olsun daha hareketimizi arttırmamız ya da cesaretimizi arttırmamız gerekiyor. Ve bir başka seçenekte eğer İngilizcemiz yine iyi değilse ama belki bir kuruma Aitsek mesela bir hocaysak ya da bir kendi sanatsal kurumumuz varsa belki sanatçı davet ederek de başlayabiliriz. Yani hı hı. o sanatçılar gelebilir. Orada da bir pratik başlayabilir. Sonra belki onlar bizi davet eder. Yani böyle bir şey de olabilir. Belki. Peki kitap nerelerde bulunabiliyor? Norduk ee, yayınlarından çıktı. Norgun kayınlarından çıktı. Bir kere internet üzerinden kesinlikle satın alınabiliyor bildiğim tamam. kadarıyla. Ve aynı zamanda tabi bazı kitapçılarda da var. Hı hı. Olarak bilmiyorum hangilerinde ama. Tamam. İnternet en güvenilir kaynak şu an. Kesinlikle. kesinlikle. Hı hı. Şey, şunu eklemek istiyorum. Bir noktada kitapta hem gidenler hem gelenlerin hikayeleri var bir yandan ya da farklı ülkelerde. Ama son zamanlarda sanırım İstanbul'da Konuk yani konuk sanatçılık programları özelinde aslında bir e, hap olma yolunda da ilerliyor çünkü e, çok fazla e, dışarıdan buraya sanat üretmek için gelen e, kişileri veya araştırmaları duyuyoruz e, önümüzdeki evet. dönemde de Türkiye'deki aktörlerin bu konuda daha fazla e, bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum e, ve yavaş yavaş zamanımızın sonuna sonuna geliyoruz e, Ilgın sen ne dersin son olarak bağlamak açısından. Da. Ben bir kere mutlaka İstanbul'un dışına da çıkması gerektiğini inanıyorum. çünkü ha, evet, Türkiye'de ben de kendim öğretmeniyet olduğum için çok fazla okul var ve bu okulların hepsi öğrenci ve sanatçı yetiştirmeyi hedefliyorlar tabii ki yani mezun olduktan sonra ve dolayısıyla bu ki, birimlerin ve bu kişilerin ve şehirlerin çok daha e, uluslararası boyuta ulaşması lazım ve belediyelerin diyelim. E, yani İstanbul dışında mutlaka çıkmalı ve bu programları organize eden kişiler Türkiye'de mesela Borusan Art Center İKSV gibi çok güzel bir atılımda bulunuyorlar ve mutlaka bunu yine yaymaya ve daha yaptıklarını belki yayınlar olsun ya da e, open access yani internetten ulaşılabilir Hı -hı. paylaşım e, şekillerinde yani daha eğitsel bir e, hat Ata taşımalarını ben ümit ederim. Çünkü bizim gerçekten çok bilgiye ihtiyacımız var yurt dışı ile karşılaştırdığımızda. Ve tabii ki Türkiye yani birçok kişi geliyor Türkiye'ye ama Türkiye'den ne kadar çok kişi gidiyor dediğimizde esasında o derece çok değil yani daha çok kişinin e, finanse edilmesi desteklenmesi bir şekilde yani hani sıfırdan çok büyük bütçelerin çıkartılması değil ama imkanımız varsa yani e, bunların artırılmasına ihtiyacı var e, Türk kültürü ve sanatının diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler için. Bir yandan diğer editör Ayşe Orhun de. E, teşekkür etmek, etmek gerekiyor. Etmek ee, bu evet. yayını gerçekleştirdiğiniz için en azından bundan sonrası için bu konularla ilgili araştırma yapan, bilgi öğrenmek isteyen insanlar bu yayına ulaşabilirler. Ee, Kitabın tam adını da söyleyelim. Konuk sanatçı programları ve kültürel iletişim Dorgu yayınlarından çok teşekkür ederiz. Konuk olduğun konuk olduğun için ılgın. Ben çok teşekkür ederim. Çok İyi teşekkürler. Oldu. Sağ olun. İyi günler. Evet, eee Programımız sonuna, sonuna geldik. Haftaya yokuz ama ondan sonraki hafta zamansız devam edecek. Saat 19'da Hatice Utkan ve Burçak Konukman'la. Hatice... Perşembe günleri. Evet, perşembe günleri. Bunu da belirtmek lazım. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Ve lütfen paylaşım Facebook'tan bizi bulabilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zamansız. This then is stereophonic sound. Sound...